1745, Numaralı Konu, Hazreti Osman'ın Son Hutbesi, Evet, Hazreti Osman'ın irat ettiği son hutbesi şudur, Allah Teala bu dünyayı size kendisiyle ahireti kazanasınız diye vermiştir, yoksa onu size meyletmeniz için vermemiştir, şurası kesindir ki dünya fani, ahiretse bakidir, sakın fani olan dünya sizi baki olan ahireti elde etmekten alıkoymasın, sonsuz olanı geçici olana tercih ederiz, bildiğiniz gibi dünyanın bir sonu vardır, kendisinden başka dönülecek bir yer ya da kimsenin olmadığı Allah'tan korkunuz, çünkü Allah korkusu insanı onun azabından koruyan bir kalkan olduğu gibi rızasını kazanmak için de bir araçtır, Allah'ın gazabından korkunuz ve cemaattan ayrılarak parça parça olmayınız, Allah Teala kitabında Allah'ın size verdiği şu nimeti anın, birbirinize düşman iken kalplerinizin arasını İslam ile uzlaştırdı, onun nimeti sayesinde din kardeşi oldunuz Ali İmran, 3.suri 103 buyurmaktadır.